Asr Suresi Mekke'de nazil olan bu sure 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Vel asri innel insana lefî husut Yemin ederim zamana İnsanlar hüsranda وتواصل وتواصل Ancak şunlar müstesna, iman edip makbul ve güzel işler yapanlar, bir de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler.